Nefsi emmare ve tabiatı Ruh itibariyle insan medeni olduğu halde nefs itibariyle de tabiatıyla hayvandır. Hayvani nefs de iki unsurdan mürekkeptir. Birinci unsur gazap kuvvetidir. Bu kuvvetle avcısını tanır, hisseder, ondan kaçar. Ele geçirdiği veyahut ele geçirebileceği nimetlerin zevaline sebep olanlardan yahut sebep olabileceklerini zannettiği tüm avcılardan nefret eder, Karşı gelir, gücü yeterse çarpışır. İkincisi şehvet kuvvetidir. Bu kuvvetle nefs lehinde olan avını tanır, istek ve arzusuyla ona koşar, her ne hileyle elde ederse o hileyi kullanır. Hayvanlar birbirlerini avlarken nasıl ise, insan da dünya hayatının idamesi için böylece bu kuvvetle avcı olur. Bu av yapmakta bazen muvaffak olur, bazen de avcı iken av olur. Gazap ve şehvet kuvvetleri de kibir, hırs ve haset olmak üzere üç unsurdan mürekkeptir. A. Kibirliliği taslamakla üstünlüğü iddia etmektir. Elinden gelirse kaderi yeyi kendi hesabına göre icra ettirecektir. B. Hırs, eşit aşırı düşkünlüktür. Elinden gelirse tüm menfaatleri şahsına tahsis edecektir. C. Haset yani kıskançlık duygusudur. Haset, Kişinin gayrından nimetin zevalini temenni etmesidir. İster o nimetin dönüşünü kendi nefsine istesin veyahut istemesin. Ulemanın ittifakıyla haset haramdır. Hasud'un elinden gelirse tüm mahluku tüm nimetlerden mahrum kılacaktır. İşte nefs bu üç kuvvetle gayesine ulaşmak için canavarlaşır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. İyyâkum vel kibra inne ise hamelehul kibru cdeli demme ve İsa ve inne Ademme hamelehul her su a eekklişecerati ve İ kuval Hasede ve innebney Ademme inneme kat sa haseden fehun aslı külli etin Sizi ululuğu taslamaktan sakındırırım Çünkü muhakkak iblisin kibirliliği onu ademe secde etmemesine sevketti sizi hırstan sakındırırım çünkü muhakkak Adem'in hırsı onu buğday ağacını yemesine sevk etti. Sizi hasetten sakındırırım çünkü muhakkak Adem'in iki oğlundan birisi eşit Kabil ötekisini eşit Habil'i sadece hasetten dolayı öldürdü. Binaenaleyh bu üçü tüm hataların aslıdır, esasıdır. Arifu billah şeyh İbrahim edehem kuddisesir ruh diyor ki, Hırs ve ihtirasın azı ve az tutumluluk doğruluk ve takvayı gerektirir ve bunların çoğu ise kederlenmek ve korkuyu kalbe getirir. İmam Maverdi de diyor ki, ''Aşırı hırs ve ihtiras, aşırı tutumluluk eşit cimrilik, her kötülüğün aslığı, kınanılacak hasletlerin sebebidir. Zira aşırı tutumluluk insana hakların ödenmesinden alıkoyar, çoğu zaman sılayı rahmin kesilmesine ve büyüklere saygısızlığa, kusura yani suç işlemeye sevk eder. Hırsta kalbi istila ettiği zaman birçok faziletli hasletlerin fırsatını kaçırır, ibadetten engeller, şüpheli şeylerin işlenmesine sevk eder. Faziletli hasletleri işlemenin fırsatını kaçırmak, şüpheli şeylere girmek ve ibadetlerden geri kalmak ise her zillete insanı sokar. Binaenaleyh bundan dolayı hadis-i şerifte Ve sizi hırstan sakındırırım ve diğer hadis-i şerifte İyâkum ve tamâ fe fakru'l ve, ve minhu sizi tamankarlık. Eşit halkın elinde olan nimetleri şiddetle arzulamaktan sakındırırım. Gerçek şu ki tamâ acil fakirliktir. Yine sizi ondan özür dilenilecek söz ve hareketlerden sakındırırım diye buyuruldu. Bundan böyle ârifler dediler ki tamâ yani gayrın elinde olan nimetleri şiddetle arzulamak Memduh ve mezmum olmak üzere iki türlüdür. Birincisi, Allah Azze ve Celle'nin nezdindeki nimetlere göz dikmek ve aşırı arzulamaktır. Şüphesiz bu, Allah Azze ve Celle'nin kudretine karşı kulun acizliğini, yüceliğine karşı kırgınlığını ızhar etmesinden ibarettir. Bunun akıbeti izzet, şeref ve ebedi saadettir. İkincisi, mahlukun elinde bulunan nimetlere göz dikmektir. Bu ise dünya sevgisinin başıdır. Dünya sevgisi ise her hatanın başıdır. Hür bir insan, gayrının elinde bulunan nimetlere göz dikip, kalbini onunla meşgul ettiği andan itibaren, kalbine tuğlü emel, cimrilik, hırs ve ihtiras tohumu ekilir ve nihayet bu da kalbi nefsinin hevasına taptırır. Zünnunu Misri Kuddisesi Ruh dedi ki, insanı kemale erdiren üç haslet vardır. Birincisi, söz söylemeden önce söylenilecek sözün neticesini düşünmek. İkincisi, ondan özür dilenilecek söz ve hareketlerden sakınmak. Üçüncüsü, sefih kimselerin fikrine uyup iddiasını kabul etmemektir. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an, Meymun bin Mihran'a benden dört kelimeyi belle. A. Birincisi, hükümdara marufu emresen, münkerden vazgeçirsen dahi şerrinden emin olma. Binaenaleyh sohbetinden sakın. B. Kendisine Kur'an'ı okutsan, Dini telkinde bulunsan dahi yabancı kadınla asla tenhalaşma. C. Kendi akrabasını bırakana, yani sıla rahimde bulunmayana kesinlikle sırada bulunma. Zira ondan sıla rahmin kesilmesini öğrenirsin ve Allah'ın rahmetinden mahrum kalırsın. D. Ondan özür dileyeceğin herhangi bir söz ve harekette bulunma. Zira hadisi şerifte, Ve iyâkum ve mâ yu'atezeru minhu. Sizi, ondan özür dilenilecek söz ve hareketlerden sakındırırım, diye buyruldu demiştir. i̇mam Gazali diyor ki, ''Adam, ikna edici bir tek noktayı düşün, o da şudur. İyice sen düşündüğün zaman her helak edici günahın ve Allah'ın mahlukunda vuku bulan, kıyametin sonuna kadar olan hoş karşılanmayacak olayların asıl ve esasını nefsi emmare tarafından bulursun. Amma tek başına yapar, amma şeytanın yardımıyla yapar.'' Mesela Allah Azze ve Celle ilk masiyet İblis'ten meydana geldi. Masiyetin sebebi İblis'in Allah Azze ve Celle'nin hüküm ve kazasına karşı gelmesi, benliğini ortaya koyması, kibirliliği taslamak ve Adem'den kıskanmak sebebiyle emmare olan nefsinin istek ve arzusu olmuştur. İblis'in kibirlilik ve hasedi kendisini bazı rivayetlerde olduğu üzere 80 bin sene ibadetten sonra delaletin denizine attı. İlelebet onda boğulmaktadır. Bak, o vakitte dünya yok, mahluk yok, iblisi yoldan çıkaracak bir şeytan da yok. Bilakis iblisin nefsinde merkezlenen, kendisinin ululuğu yani kibirliliği taslaması, hasedi yani kıskanmasıydı. Ve bin netice şeytanın nefse emmaresi, kibirlilik ve haset sebebiyle kendisiyle oynadı. Sonra Adem ve Havva aleyhisselamın cennetteki yerlerini düşün. Onları cennetten çıkaran, Nefslerinin şehveti, eşit hırsları, dünya hayatının bekasını istemeleri olmuştur. Nihayet nefslerinde hırs merkezlendiği için iblisin sözüyle mağrur oldular. Mağrur olmaları yani zanna kapılmaları kendi nefslerinin yardımıyla olmuştur. Nihayet onlar da hırsları sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin türlü nimetlerle dolu olan cennet komşuluğundan ve Firdevs'in karargahından bir pirenin kanadı kadar değeri olmayan hakir ve fani dünyaya düştüler. Artık ilelebet kendilerinin ve evlatlarının başına gelen belalara sebep verdi nefsleri. Sonra Kabil ve Habil'in kıssasına bak. Onların da yani Kabil'in Habil'i öldürmesine sebep de sadece haset ve cimrilik olmuştur. İmam Kuşeyri diyor ki, bazı Ekabir şöyle dediler, haset edici inkar edicidir i̇mam Kuşeyri diyor ki, bazı ekabir şöyle dediler, haset edici inkar edicidir. Zira kıskanan adam bir tek olan Allah Azze ve Celle'nin hükmüne razı olmaz. Denildi ki, haset edici asla efendi olmaz. Hadis-i şerifte, vel fe innel ve yu'mi. Size heva, nefsin iştahalandığı her şeye meyletmek, nefsin itaatinde istediği her şehvete girmekten sakındırırım. Zira heva, hak ve gerçeği işitmek ve kabul etmekten sağır ve kör kılar buyurulmaktadır. Yani şehvani kuvvetin ile nefs yaratıldığı için, mübahlarda bile serbest bırakılsa, son son ahirette zarar verecek şeylere kalbi mecbur kılar ve aklı ağır teklifler içerisine sokar. Binaenaleyh aceleye kapılmaksızın nefsin şehvani duygularının mübahta olsa bile alabildiğine yani meydanda serbest bırakmamak gerekir. Zira tabiatı şerdir. Tabiatından ayrılması için mübahlarda tam serbest bırakmamak ve tam sıkmamak, mübah olmayan şeylerde ise kesinlikle onu dizginlemek şarttır. ''Eraeyte menitteheze hawa hu afa ente tekûne aleyhi vekîle.'' ''Habibim, nefsinin kötü istek ve arzularını, eşit duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil koruyucu, mürşid olacaksın?'' Mahalindeki ayet ve bu hadisi şeriften anladığım kadarıyla iblisin gazab-ı ilahiyeye uğramasına sebep sadece hevai nefsine uyup ilahi emre karşı gelmektir. İblisin ilahi emre karşı gelmesi için kibirliliği taslamak ve haset bahane olmuştur. Binaenaleyh şerî emirleri reddetmek ve yasakları ehven görmek iblisten insanın nefse emmaresine intikal eden korkunç ve tehlikeli bir haslettir. Rahatlıkla derim ki Nefsi emmarenin tabiatı Allah ve onun Resulünün hükmüne karşı gelmektir. Nefsi emmarenin hevası, yani istek ve arzusu, yani silahı, zekat ve sadakayla temizlenmeyen kötü mal, mala yani konuşmak, vakti öldürecek derecede uyumak, cinsi münasebette fazla bulunmak için yemek ve içmek olmak üzere dört şeydir. Kübâr Evliya'dan Şeyh Kerhi Kuddüse diyor ki, Dünya, mal, mal. Konuşmak, uyumak, yemek olmak üzere dört şeyden ibarettir. Nefsi emmare galip gelirse, mal, insanı zulüm ve tuğyana sevk eder. Konuşmak, insanı maksatlarından alıkoyar, meşgul kılar. Uyku, insana uhrevi hayatının saadetini unutturur, sersemleştirir. Yemekse, kalbi sertleştirir, şehvetleri tahrik eder. Nitekim Kur'an-ı Hakim'de, اِنَّنْ نَفْسَ لَاَمَّارَةٌ bisu". İlla ma rahime rabbi inna rabbi gafurur rahim İslam dinine teslim olmayan nefs daima çirkin ve günahları şiddetle emredicidir. Rabbimin esirgediği nefs müstesnadır. Gerçekte Rabbim gafur ve rahimdir buyurulmaktadır. Yani batıl şeyler ve şehvetlerden mürekkep olduğu için nefse emmare münker olan şeylere tabiatıyla daha meyledicidir. Allah Azze ve Celle insanın ruhunu galip kılmazsa kesinlikle nefs tabiatından ayrılmaz. Şüphesiz Allah Azze ve Celle varlığına birliğine inanan kimselere kuvvet verir. Melekleri de yardımcı kılar. Böyle olduysa nefs tabiatından ayrılır. İnsan, nefsini serbest bıraktığı takdirde sebepleri yaratıp yürüten Allah Azze ve Celle'nin kudretini zaman zaman unutur. Zil çalmakla yemi verilen köpek gibi, Yeminin zilden geldiğini sanır ve bu sebeple tevekkül makamından uzaklaşır. Haliyle havası kendisine galebe çalar. Bunun için sizi heva, nefsin halandığı her şeye mail etmek, nefsin itaatinde istediği her şehvete girmekten sakındırırım. Zira heva hak ve gerçeği işitmek ve kabul etmekten sağır ve kör kılar diye buyruldu. Eğer fail-i hakikinin Allah olduğunu idrak etmezse Kortuğu her sebebi fail zanneder ve artık ona tevekkül eder. Halile nefs, hevasının belasının dolusuna yakalanır. Nitekim hadis-i şerifte: "İnnemâ yusallitullâhu teâlâ alâ ibni âdeme men khâfe ibna âdeme. Ve lev enne ibna âdeme lem yakhaf gayra Allâhi lem yusallitullâhu alayhi ehaden. Ve innemâ vukile ibnu âdeme limen râce ibnu âdeme." إِلَّ ancak Allah Teala Adem oğluna Adem oğlunun kendisinden korktuğu kimseleri eşit sebepleri musallat kılar. Şayet Adem oğlu Allah'tan başkasından korkmasaydı Allah hiçbir kimseyi kendisine asla musallat kılmazdı. Ve ancak Adem oğlu fail zannedip kendisine dayandığı kimselere teslim edildi faraza oğlu Allah'tan başkasına ümit bağlamasaydı, eşit güvenmeseydi, allah Teala onu kendisinden başkasına asla teslim etmezdi buyurulmaktadır. Nefsin tabiatinden biri de alıştığı sebeplerden korkması ve korktuğu sebebe teslim olunmasıdır. Yegane bunun sebebi kibirlilik, hırs, gayrın elindeki nimetlere göz dikmek, eşit oburluk, istek ve arzularına maymun gibi aceleye kapılarak şiddetle meyletmesidir. Demek sevdiği şeylere meyil etmesi, hevası olduğu gibi korktuğu şeylere meyil etmesi de tabiatidir. Her iki cihetle buna hava-i nefs denildi. Nasıl ki sevdiği kimseye aşırı meyilden aşık oluyorsa, böylece korktuğu sebeplere de aşık olur. Eğer rububiye sıfatını kabul ederek ilahi emirlere teslim olsa ve fail hakikinin sadece allah Teala olduğunu bilse, sebeplerin tesirinden kurtulur aleyhinde olduğu takdirde bir derece alır, yahut günahları afuv olunur ve bu sayeden tabiatinden ayrılır. Münavi, Hakimi Tirmizi'den naklen diyor ki, nefs serbest bırakıldığı takdirde, faili hakiki olan Allah Azze ve Celle'nin hakkında şek ve şüpheye düşer. Allah Azze ve Celle'nin hoşnut olmadığı şeyleri hisseder, ona eder. Meylin çoğalmasından dolayı korkunun galebe çalmasıyla bağırsakları şişer, göğsü daralır, Göğüsünün daralmasından dolayı kalp yerinden aşağı düşer. Kalbin yeri olan göğüsün daralması sebebinden şiddetli ızdırap, endişe ve telaşeye kapılır. Kapılması nispetinde kalp çarpar. Yegane bunun illeti, sebebin tersine inanması ve sebebe güven bağlamasıdır. Şayet sebebe inanacağına Allah Azze ve Celle'nin faili hakiki olduğunu bilip inansaydı, yakininin nuru kalbine kuvvet verirdi. Rabbinin rububiyetine güvendiği için her türlü beladan kurtulacaktı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bir seferde kendisiyle bulunan arkadaşlarının benizlerinin sararmasına, korku ve telaşeye kapıldıklarını görünce ''Ne oldu size?'' diye sormuştur. Diyorlar ki ''Karşımızda yol kesici ve parçalayıcı bir aslan var ve ha işte'' diye işaret etmişler. İbni Ömer radıyallahu anh devesinden aşağı iniyor, yanına varıncaya kadar yürüyor ve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 Allah Teala onu kendisinden başkasına asla teslim etmezdi. Sözünde doğru söylemiştir. "Bize mi musallat olacaksın?" demiş ve onu yoldan kovmuştur. Ve bin netice mümin Allah Teala'ya teslim olduğu nispette nefsi sebeplerden korkmaz, göğsü daralmaz. Zira göğsün daralması kalbin Allah'tan başkasına güven bağlamasından, sükunete ermesi yakîninin nurundan oluşur. hasıl nefs Allah korusun telaşeye kapıldı mı korktuğuna tapar. Etteevvilatun necmiyyeden naklen Şeyh İsmail Bursevi diyor ki nefs, eşit hayvani ruh, çirkinlik ve isyanı şiddetle emretmek tabiatı üzerinde yaratıldı. Tabiatıyla baş başa kaldığı zamanda şerden başkası ondan meydana gelmez, çirkinliklerden başkasını da emretmez. Lakin Rabbim Teala ona merhamet ettiği ve inayetinin lütfuyla baktığı zaman nefsi emmareyi tabiatından çevirir, sıfatlarını değiştirir ve amiriyetini memuriyete çevirir şerlerini hayıra döndürür. Beşeriyet gecesinde hidayetin sabahını teneffüs ettiği zamanda kalbin ufkundan aydınlanınca nefs emmarelik vasfından devame olmak vasfına dönüşüverir. Kendi kendini işlemiş olduğu kötülükler üzere kınar. Kötülükleri emretmekten sadır olan şeylerden de pişmanlık duyar. İşte pişmanlık duyduğu zaman Allah Azze ve Celle de nefsi emmareye tövbeyi nasip kılar. Çünkü muhakkak pişmanlık tövbedir. Hidayetin ufkundan inayetin güneşi doğduğu zaman da levvame olan nefs mülheme, eşit ilham almaklığın vasfına dönüşür. İşte haktan ilham alan nefs de inayetin güneşinin nurları sebebiyle önünde olan kötülük yollarını ve takva yollarını görür, eşit birbirinden ayırt eder. Doğrusu kötülüklerden sakınma ve takva ile vasıflanma kabiliyetini kazanır. Ne vakit ki Allah Teala'nın inayetinin güneşi hidayet semasının ortasına ulaşırsa ve kalbin yer küresi de Rabbinin nuruyla parlarsa işte o zamanda nefs mutmainne olur. Cezbe sebebiyle Rabbinin hadi Rabbinden razı olduğun ve Rabbinin de senden razı olduğu halde hitabına kabiliyet kazanır. Haset kibirliliği taslamak, cimrilik, hasılı nefsin heva ve hevesinden kurtuluşun bir çaresi de dünya işlerinde aşağı olanlara, ahiret işlerinde ise kendisinden daha kuvvetli olanlara bakmaktır. Bu itibarla hadis-i şerifte "Unzuru ila man huve esfala minkum ve la tenzuru ila man huve feukakum fehuve ecderu elle tezderu ni'metallahi aleykum." Dünya işlerinde kendinizden daha aşağı olanlara bakıp hallerini düşünün. Kendinizden daha yüksek olanlara bakmayın. Çünkü muhakkak kendinizden daha aşağı olanlara bakmaklığınız üzerinizde olan Allah'ın nimetlerini küçümsemekten daha layık, eşit uygundur buyurulmaktadır. Şeyh Mansur bin Ammar Ebu Seri Kuddisesi Ruh diyor ki, dünyanın belalarından nefsin tuzağına düşüp telaşelenen, eşit korkuya kapılanın musibeti dinine dönüşür. Halife Mansur, Muşarun-i bana bir öğüt ver, az ve öz söyle deyince, Muşarun-i ona, üzerinde nimetler bulunan kimsenin, kendisindeki nimetlerle veli nimetine karşı masiyette bulunmamasıdır demiş. Halife Mansur, çok güzel ve çok az öz söyledin demiştir. Yani eğer masiyette bulunmak isteniliyorsa, Allah Azze ve Celle'nin vermediği bir nimetle kendisine isyan etmek gerekir. Bunun da imkanı yoktur demektir. Şeyh Ebu Bekir'l-Verrak Kudüs'e da diyor ki, Nefsinin istek ve arzularıyla ağzalarını serbest bırakan kimsenin kalbinde pişmanlıkların ağacı biter.